Hani ben sana söylerim ya eskiden beri Eğer memur veya amirse Masasından devlet malı bir toplu iğneyi Allah'a kasem ederim yakasına sokamaz toplu iğneyi Kalbine kadar batar çünkü Devletin bir berak kağıdını Bir tek zarfını zimmetine getiremez Hazreti Ömer'in adaletinde söyleyeceğiz Cenab-ı Ömer Din duygusu dedim de peşin söylemiş oluyorum Muhterem Müslümanlar bir dostu geliyor. 50 defa duyduğunuz 51. defa tekrar duyun diye söylüyorum. Mum yanıyor Hz. Ömer'in önünde. Ashabu mesalihin işiyle meşgul. Bir dostu hususi bir iş görüşmek için geliyor. Bir dakika bekleyin diyor. Cemaat-i İslamiye'nin ashabu mesalihin işi bittikten sonra o mumu söndürüyor. Masasında çekip ikinci bir mum daha çıkarıp onu yakıyor. Şimdi buyur kardeşim diyor. Konuşabiliriz diyor. Ya Omar, söndürdüğünde mum, yaktığında mum, bu senin yaptığındaki hikmetten ben anlayamadım diyor. Efendi kardeşim, evvelki mum beytül malindir millet hakkı var, özel işimi onun ışığında konuşamam diyor. Onu söndürdüm, kendi maaş ve paramla aldığı mumu yaktım, şimdi rahat rahat istediğimiz gibi artık hal edip konuşabiliriz diyor.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 Melekutiyet nizamı, arş nizamı, Kur'an nizamı Hazreti Muhammed'in koyduğu ve ilahi nizam. Onun dışında insanların şerefi Cenabı ı Halik-i rızasına kadar ulaşıyor. Ya Rabbi bizi İslam'ın büyük neşesinden mahrum etme. Muhterem müminler.